Şöyle diyorlar. E, Türkiye'de ve bütün dünyada mezheplerin mezhep taassubunun öldüğünü gördük. Mezhepler ölmüştür, cenaze namazı kılınmıştır ve gömülmüştür artık mezhep taassubu. Fakat Türkiye'de bunu diriltmeye çalışanlar var. İnsanları mezhepçiliğe davet eden bir grup var. Bunlar da kendilerine... Selefi ismini takıyorlar. Bunlar Selefi olamazlar. Selefi değillerdir diye bir suçlama var. Bu hususu biraz açabilir misiniz hocam? Açar mısınız? Şimdi elhamdülillah şimdi kardeş doğrudur. Bunu diyorlar. Yüzümüze de diyorlar. Duyuruz da. Ama bu doğru mu gerçek mi? Bunu bir bilmemiz lazım. Şimdi bunu bana bir alim söylese vallahi başımı Elimin arasına koymam. Başımı kupartırım, önüme koyarım. Düşünmek için. E bunu kim söylüyor bizden? Bunu söyleyen adam dediğin gibi biraz önce hele Sübhaneke'nin sasını çıkartamıyor. Anlatabildim mi? Onun için biz bunlara deriz evet. Ne gösteririz bunlara? Alimlerin yolunu gösteririz. Detaylı yollardan olsa, direkt olsa mıyım gösteririz. Bakın kardeşim siz böyle diyorsunuz ama alim öyle diyor. Buralar deva kuşu gibi başlarını kuma koymuşlar, atraflarını görmüyorlar, zannediyorlar, başını kuma koydun, ne olur kimse seni görmez. Biz çocukuyduk, babamız bizi döyseydi aynı oda, eskiden de odalar da yoktur. Mecburuz aynı yerde oturduk ama ne yapardık, elimizi yüzümüze koyardık böyle, zannederdik biz yokuz odada. Çocuk. He? Utanıyoruz. elimiz yüzümüze koyuyoruz. Zannedir <gülüyor> bizi görmüyorlar o dedi. Vallahi ben de öyleydim. Geçen gün Muhammed oğlum öyle yaptı. Aynen dedim ben de böyle yapardım Muhammed. Fıtrat gereği yaptı çocuk. Evet. E şimdi bunlar da zannediyorlar. Nerede mezhep ölmüş? Nerede tekfir getirilmiş? Nerede cömülmüş? Bular zannediyorlar. Bak biri kaldırıyor, biri vuruyor. Diyor oyun bitti. Bular zannediyorlar. Kazanmışlar. Ama mesele öyle değil. Mesele öyle değil. Mezheb Taasubu değil. Şimdi bir yol var. 1400 senedir bu yol böyle gidiyor. Bak 1300 senedir demiyorum. 1000 senedir de demiyorum. 1400 senedir. Çünkü mezheplerin kökü İbni Abbas, İbni Mesud, Abdullah İbni e, e, um, Umru'ya hepsi bu sahabelere dayanıyor. Fakih sahabelere dayanıyor. Mezhepler. Onun için bu 1400 senedir her çeşit bir alemin peşinden usulüyle gidiyor. Ondan sonra bin sene önce diyelim, bin yüz sene önce bu bu mezhepler dört mezheb üzerinde törplenmiş. Allah ümmetin e, icmaıyla bu kabul buyurulmuştur. Ondan sonra bu iş bir güne kadar bize gelmiştir. Bizden daha alimler, allame-i cihanlar için biz onların kitaplarından bir faydalanıyoruz. Onlar hepsi bu mezhebi takip etmişler. Mezhebleri takip etmişler. Hiç kimse ben mezhepsizim dememiş. Hiç kimse bir alim bulamazsın. Hiç bir alim bulamazsın. Ben mezhepsizim dememiş. Ama ne demişler? Bizim dediğimiz gibi demişler. Mezhepte kalmışlar ama mezheplerin de hatalarını törpülemişler. Dedikçe yüzde yirmi, yüzde otuz bu var. Ama alimi. Bak İmam Nevovi. İmam Nevovi müştehittir. Mezhep içinde zaten müştehittir. Mecmu'yu kitabını yazmış. şafiilen, Şafii kendi mezhebiyle kıran kırana mücadele ediyor. Karşı tarafın delilin tercih ediyor. Karşı taraf nedir? Delillerle tercih ediyor. Bizim mezhebimiz bu konuda yamulmuştur diyor. Hata yapmıştır diyor. Yen racihi bırakmış mercuhten amel ediyor. Yen de hata ediyor diyor. Bunları hepsini söylemiş. Alimler söylemişler. İbni Kudames'i var, Maliki mezhebinde var, Hanbeli mezhebinde var, Şafii, Hanefi mezhebinde bile var bunlar. Hanefi mezhebinde var. Ee, kendi mezhebini e, düzleyen, törpülen herhala bile İmam Abu Hanife'nin telebeleri Muhammed İbni Hasan el-Şeybani ne yapmış? Abu Muhammed ne yapmışlar bunlar? Şafi, İmam Şafii yarım 3 üç, üçte bir mezhepten geri dönmüş. Şeybani. Demiş vallahi her döner de İmam Şafii'ye demiş eğer benim sahibim yani hocam burada olsaydı o da benim gibi düşünürdü. Çünkü ben bu düşünceyi ondan almış. O da kimden almış? Hocalarından. Olar kimden almış? Sahabeden. Bitti bu iş. Bunlar bilmiyorlar. Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar. İşte bu önümüze çıkar. Bak bu sözü, dediğin sözü yarın bizim televizyonda önümüze çıkartsalar bize her çeşit Kanatımız olsa uçsak bize kimse inanmaz. Suyun üzerinde yürüyorsak kimse inanmaz buna. Ne diyor? Ya bunlar yani mezhepsizlik... Niye insanlar mezhepsizliğe karşı çıkıyor? Bence haklılar. Bak git bir günde Türkiye Cumhuriyeti'nde de CHP'liyim. Sana şefkat gözüyle bakarlar. davet ederler. Ya olur bu cahildir derler. Bilmiyor. Sana şefkat. Ama deme mezhepsizim. Sana zındık gözüyle bakarlar. Neden? Haklılar bir ara. Neden haklılar? Çünkü insan mindiği dalı keser mi? Kim keser? Aptal bir adam keser. E bir aptala şefkat gözüyle bakılmaz ya. ya bu adam diyorlar. Hem aptaldır hem de kıran kırana cahilce elinde kılıç tutmuş, sağa sola saldırır. Bunu ne diyenler? Bunu ayağıyla inatın içeriye. Şerrinden ummetin kurtarın bunları. E ayneniz biz. Biz mindigimiz dalı kesiyoruz. Olduğumuz fıkhı yıkıyoruz. Şimdi bir, bir alim bugün günde ben bunu her zaman söylüyorum. Allame-i Cihan olsa bile nereden bu Allame-i Cihan'lığını alıyor? Mezhep kitaplarından alıyor. Hiç diyebilir mi Ben bu Kütüp sütteyi okudum, hadis e, alim oldum, fıkıh çıkarttım diyebilir mi? Hiç kimse diyemez mi? Onun için, iyidir bugün de sen Türkiye'de bir mezhebi iptal ettin. E alternatifin nedir? Buların bir cahilleri, bak ben cahil diyorum ona ama burada Şeyhülislam'dır. Bir gün geldi, aynen tartışma oldu yayın evinde. Ya dedim tamam, ben senin havanla yola düşeyim. Ha? tamam. Seninle teslim olayım. Tamam, biz iptal ettik. Şu anda tahtildir. Yarın okullar açıldı. Biz medreselerimizde hangi fıkıh okutalım, hangi usul okutalım? Ne yapalım? Ver bana bir metin. Ben çocuklarımı nasıl yetiştireyim? Ya e aynı o adama çeki gibi. Sen adama gel de çık bir evden. Otur dışarıda ben bekle bir inşaatı yapayım sana vereyim. Aynı şeye geliyor. Ne dersen o, yetiş ne dersen. Ama sen bir yap ver. Ver bana bir metin. Var mı baba yiğit bir de bir metin yazsın fıkıh metini? Var mı? İşte bunu Şavkani yaptı Allah rahmet eylesin. Şavkani haklı olarak da yaptı. Şavkani bir zamanda geldi ki taassup tam zirvete yetişmiş. Bu da geldi ne yaptı? O kadar ifrat etti. Taassup'a kaldı. Dört mezhep dedi haramdır. taklit etmeyin bunları. Eğer böyle taklit ediyorsanız tabii. E tahtilidir tabii bu fatfayı verdi. Ondan sonra okullar açıldı. Ya imam dediler biz ne yapalım? Sen iptal ettin biz çocuklarını okularız medreselerde. Dedi durun bekleyin ben bir metin yazayım. Hayda o zaman ne yaptık? Şevkani beşinci mesele oldu. E şevkani yazdığı mezhepte bakıyorsun çok zayıf bir metindir. Ama ümmetin metini binlerce mesele var. Şevkani içinde kaç yüz tane mesele var. Bir de bir metin bak ben bir metin yazarım. Bin sene alimler gelmişler, bunu törpülemişler, eklemişler, şerh etmişler. Birde birde, bir de bir de ilk çıktığından ben yaptığımda aynen mı? Aynen değil. E demek ki var mı bir baba iyi getirsin bana bir mezhep? Ne desin ben o İslam? Dedi var. Okusun şey kitabını. İbni Hacer'in Bülugul Maram. Bülugul Maram dedim İbni Hacer bilseydi beledir bu kitabını intihar ettirirdi. İbni Hacer bir şeyydi bu kitabı mezheblere alternatif oluyor intihar ettirdi kitabını yakardır fitnesinden seni fitnesinden ümmeti kurtarırdı ama İbni Hacer böyle kastetmedi o kitatan İbni Hacer o kitabı niye yazdı sen bilmiyorsun bu hayatı Ahkam hadislerine hadis Ahkam'ın kitabı niye yazdı İbn İbni Hacer o kitabı yazdı ki dedi ki medresede okuyan Telebeler. Tabi medresede okuyan ne okuyorlar? Yen Hanefi, Yen Şafii. Dedi eline metin de hadis okutmazlar sana. Bizim ilmihaller gibi. Ne derler? Ebdes böyle alınır. Ha? Namaz böyle kılınır. Ondan sonra ikinci, üçüncü marhalede, dördüncü marhalede bunların delillerini okursun. İbn Hacer ne dedi? İşte bu delillerdir. Mezhebin fıkhi delil, e, hadisleri, delilleri ne yaptı? Bir kitaba topladı. Dedi, tahtilde köyüne dönen ilim telebesi, bu hadis kitabı yanında olsun, cevap verirsen yardımcı olsun, dönsün oraya hemen desin e, işte ebdes belarsın çünkü Resulullah belaldı. Onun için yazdı bu kitabı. Yazmadı sen bu kitabın mezhepleri iptal edersin, o, onun yerine e, bunu koyarsın. Yani bunu, yarın bu sözü kaydı almışsa o Şeyhülislam, yarın bunu gözünün önüne koy, televizyonlarda bir tane çıktı bize de yazıyor bunu dedi. Bize bırak dünyayı kargalar bile güler tabir caiz ise. Her şey güler bize ya. Ya diğer bu kadar cahillik olur mu? Vallahi deseler ben başımı indirim aşağıya diyelim haklılar. Geçen gün bize bir arkadaş bizim Kuzey Irak'ta, ben orada 91'den 94'e kadar davet yapmıştım elhamdülillah. Selef davetini orada yaydım elhamdülillah. Baya bir medrese teşkil ettim orada. Oradaçı şahsiyet varıdır. Adı Selefi ama aynen hem cahil hem nefisçi hem bütün şerlere özellerini toplamışlar. Şimdi onlarla ilgili bir tane başka gruptan bir takrir yazmış. Yani bir makale yazmış diyelim. O makalede bunların hatalarını sayıyor. Ben arkadaşlar göndermişler ya hocam bu doğru mu? Vallahi dedim doğrudur. Sonuna kadar doğrudur maalesef ama diyor. Biz bunları yaymıyoruz ama bu adamın söylediği doğrudur. Ha adam hizipçilikten yazmış. işte karşı tarafı yok edeyim. Ay o önemli değil ama doğrudur. Doğrudur. Onlar var maalesef. Biz deve kuşucu gibi değiliz. Biz hataya hata deriz. Ama işte onun için bu adamlar mezhebi iptal eden adam bence akılsız adamdır. Aklı yoktur. Getirin mene çünkü bir alim mezhebi iptal etmemiş. Ne yapmış? Mezhebi tamir etmek akıl çağırdı. Bir de tamir Ahmed'e Mahmud'a kalmamış. Bir de onu bilmemiz lazım. Yani sen kendini alim yerine koyup mezhebi tamir etsen sen kimsin lan derler sana. E bir alim gelir bir tamir eder. Nevavi, İbni Hacer, İbni Kudama. Gelir mezhebe hakkı var mezhebi tamir etsin. O birisiler de amin diyebilirler onu Çünkü adam, adam adam gibi adamdır, alimdir. Ama sen geldin hele dediğin gibi Arapcayı bilmiyorsun. Yani Arapca biliyorsun, sen ne diyorsun allame oldun. E bütün her Arapca bilen allame ise Arap aleminde her çeşit üniversite bitirmiş. Niye kimse ben Allamey'im demiyorlar Arapler? Çünkü hadlerini biliyorlar. Ben telebe gönderiyorum Medine'ye yan başka yere. Gelip elimi öpüyor yayın evinde. Hocam tezkiye yaz, yazıyorum hocam. Yani her gördüğünde beni ele eğiliyor, saygı gösteriyor, eziliyor önümde. 6 ay sonra geliyor bacak bacak üzerine artıyor önümde oturmuş. E ondan önce hocam hocam e Abdullah kardeş ne, ne diyorsun bu meselede? Ya bizim bilmiyorum acayip bir yani bu Türklerin bir DNA'sında acayiplik var ya. Acayipliktir. Bu da nereden geliyor? Ben diyorum bu selef davasının temeli bozuk atıldı. Bir teneye fatura çıkar bu. Bu davetin sebebi bir adama fatura çıkar. Elhamdülillah ben onun da yüzüne söyledim. Bütün davetin vabalini sen alacaksın. Ben kıyamet günde onda şahidim. Çünkü ne yaptı? İlk günden gel el yapma bu metod yanlıştır dedim ona. Dinlemedim hani. Al işte çıktı önümüze. Bu cenzere nereden böyle bozuldular? Dozlar atıldı. El ceza'u min cinsil amel. Onun için arkadaşlar benim nasihatim ne zaman buldunuz bir alim. Bak bir alim. Mezhepleri iptal etmiş. Siz dedin. De ben buradan fetva veriyorum ama bulamazsınız. Hiç yoktur bir alim, aklı selim bir alim yoktur. Hiç kimse etmemiş. İbn-i Allame-i Cihandır, Şeyhül İslam'dır. İbn-i bütün alimler ittifak etmişler. 350 tane alim muasir ve ondan gelen sonra böğüt Allame-i Cihanlar icma etmişler. E, İbn-i Teymiye Şeyhul İslam adını vermişler. Bunun hakkında bir kitap var. E ama İbn-i her şey konuşurken İbn-i hakkında Hasımları bile ne diyorlar? Evet müştehididir. İbni Teymiye İmam Ahmed'ten. Bak ben burada bunu sözlüyorum. Sözümün arkasındayım. İmam Ahmed'ten daha şanslıydır. Çünkü İmam Ahmed 60 bin tane hadis yazmış müsnedini Ama İbni Teymiye 30 değil 300 bin e, Attuz bin değil, üç bin hadise hakimiymiş. Neden? İbn Teymiye zamanında ilim hepsi yazılmış, gelmiş İbn Teymen'in önüne. İmam Ahmet zamanında öyle değildi. İmam Ahmet birçok sahabenin görüşünden mahrum kalmış. Neden? O zaman tedvin yokymuş. E aynen şeyde İmam bu Hanife hiç geçerlidir. İmam bu Hanife neden kaçınıyordu hadislerden? Çünkü hadisler o zaman da tedvin olmamıştı fazla. Bilmiyorlar bu hadisin senedi nedir filan. Ama şu anda bugün de her şey tedvin olunmuştur. Onun için İbinteymiye zamanında da alimler İbinteymiye öyle müştehit olmuş ki bütün dört mezhebin e, e, hakimidir durumuna. Ona rağmen oraya getirmek istiyorum sözü, ona rağmen hiçbir zaman İbinteymiye çıkmadı desin ben müştehitim. Bak İbn Emi'ye bırak mezhep, mezhep yazmadı diye bırak onu da tefsir bile yazmadı. Al sene daha tavazi. Tefsir bile yaz dediler hocam tefsir niye yazmıyorsun? Dediğine gerek var tefsir yazılmış elhamdülillah. mevcut olanlar çok iyidir. Ne yaptı ama? Hangi ayetlerde ihtilaf olmuş ona noktayı koymaya çalıştı. Bir kısmında koydu bir çokunda da koyamadı. Çünkü koyamazdı ama görüşünü söyledi. Hatta İbni Teymiye Allah rahmet eylesin. Yeri cennet olsun. Bizi de ve eşitenleri de ol, onlardan beraber olara ilhak eylesin. Ne diyordu? Allahümme amin. Diyordu ki bazen diyoruz mahpus hanada tabi bizim değil değil de bugün günde Fetip'inde yemek geliyor. Oların mahpus hanası karanlık. Ha? Lamba yok. Toprakta uymuşlar. Diyordu. Bazen geceler sabaha kadar bir ayetin şerhi bana açılmazdır diyor. Açılmak nedir? İlim ilhamdır. Allah'tan gelir. Yazarsın. Diyor tıkanırdım. Başımı sücdeye kapanırdım ağlayarak. Saatlerce sücdede ağlardım. Ya muallime İbrahim ellimni diyerdim. Diyor bekçi girerdi içeri. Ne oldu diyor yağmur yoktur niye sakalı çamur olmuş derdi bana. Yani farkında değilse sakalı çamur olmuş. O ağlıyor gözyaşı sürüyor. Üzümü diyor, yere sürerdim bela. Tavazı gösterir rabbil Alemine. Hatta bana öğretsin. Yine noktayı koyamadı çok meselede. Ama Allah Allah açtı. Bu bu bu kadar büyük alim olduğuna rağmen ben iştikâd iddia etmedi şeyhül İslam. Cendihan Hanbeli mezhebinden övünürdür. Ben Hanbeli'dim derdi. Ama Hanbeli mezhebinde bağlı kaldı mı? Evet ölene kadar bağlı kaldı. Ama dört dördlük hanbeliye bağlanmadı. Adam müçtehitdir. Mezhep içinde müçtehitdir. O bil icma. Ama müştehid mutlak mıydı? Evet, müçtehit mutlak Ama müştehid mutlaklığını ortaya koymadı İbn Teymiye. Neden koymadı? Çünkü İbn Teymi akıl adamdır. Bunlar bir kasır akıllı, akılsız değil yani abice. Biraz kabadır. Ama durum bunu gösteriyor. Yani şimdi bunlara da e, kasır akıllı desek ben Kelimeye zulm olur ya ya diğer yanlış yerde kullandım ben kelime diye. Hakikaten insanın aklı var mı? Dalamini mindiği dalı çesene buna ne dersin? Bunun başka bir adı yoktur. Buna illa akılsız diyeceksin. Çünkü zerre mi aklı olan insan mindiği dalı çesmez. Niye mesel yazmadı? Yahu adam yeniden mevcudu keşfetmeye gerek yoktur. Mevcud keşfedilmiş. Sen sadece o cidden yol yolu. Ne yap? O yolu canlandır. Yani toprak yoluysa asfalt at. Asfalt yoluysa hızlı tren koy. Hızlı tren yoksa uçak getir. Aynen benzer. Yani o yolu mezhebe giden yolu düzelt. Odur bizim görevimiz. Alimlerin görevi budur. İbni Teymiye yaptı. Mezhep yazmadı. Neden yazmadı? Dört mezhepten sonra niye mezhep yapmadılar? Ümmet kasır mı? Dört mezhep mutlak müştehitten sonra müştehit gelmedi mi? Vallahi billahi tillahi o müştehidlerden dört imamdan daha böyük imamlar var ümmette. Ama hiçbirisi elbirleri bozmadılar. Çünkü akıl sahibidir. Yeni ucu keşfetmeye gerek yoktur dediler. O matotla mezhep yazmadılar. Mezheb elimizde var. Elhamdülillah ne yapacağız? Biz bunları düzelteceğiz. Ama ne dediler? Bak bütün mezheplerde alimler, böyük alimler hiçbirisi mezhebet asub dememiş mezhebe taassup diyen mezhepler, diyen adamlar tarihte bellidiler. Hepsini alimler reddiye yazmışlar. Çünkü mezhebe taassup olmaz. Ama sen daha Hoca güzel bir soru sordun. Biz ne yapacağız? Nasıl şey yapacağız? İşte burada bir şey çıkıyor. Adamlar diyorlar ki bu ölmüş, mezhepsiz. Ya Nasıl olur? İşte bak olmuyor. Ama mezhep mezhep e, tamam senin dediğin gibi Talha Hoca işte e, çetrefilli yerde döneceğiz. Bu her için de değil. Havam için mecburdur mezhebin hakkı harfına uyacaktır. Çünkü cahildir. Sen geldin ona dedin bak bu yanlıştır. Bak.